Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz manevi mikroplar. Yani günahlar. Nasıl ki bedenimizi mikroplar bozuyor gibi doğal dengesini günahlar da ruhsal dengelerimizi bozuyor. Derimler. Önce inşallah ile başlıyorum konuya. Hadisler, Tirmis'e ne sayıdım acıda. Bülü Aleyhisselam Hazretleri İza ezne bel abdü Kul, bir kul günah işlediği zaman Bakın ne anlamı böyle Bir kul El abdü, kul ne demek kul? Mevlasının yarattığı varlık Bir kul günah işleme cüretini gösterdiği zaman yani. Ne kedefi kalbi lüt sevda. Hemen o günah ne oluyor kulun kalbinde, gönlünde bir siyah nokta oluşturuyor. Günahıyla orantılı şekilde günah büyükse nokta daha büyük olur günah işleyen kişi çok iş sağlığı, zevkli yapmışsa, nokta o kadar daha büyük, parlak oluyor. Demek ki bir insan, bir günah işlediği zaman şunu bilmeliyiz ki hemen o anda günah ne oluyor? Bizim gönlümüzde bir siyah nokta oluyor muhtemelen. Ama tetleri ayrı. ayrı o daha kolay bakınız. Daha kolay böyle ama gönlündeki siyahlılığı daha zor o böyle. Çünkü ruhsat dengeyi bozuyor. Şey-i kul uyansa, kendine gelse, pişman olsa, hemen tövbe ederse, nasip olsa ederse, sakale minna o karalık gider. Yani ciralanmış gibi defle gönül parlar. Oradaki izi gidin mu? Demek kul bir hemen o anda pişman olsa, nadim olsa, tevbe ederse o günahın izi yönden gidiyor. Fîn-i <gülüyor> âlde Günah işledi, kalbine karanatıları geldi, Biz tevbe etmedi ama. Üstelik günah devam ediyor ama. na devam ediyor. Zadet hattâ te'azâme fî kalbi. O zaman ne olur? Her günah ile beraber kalbin notasyeleri çoğalır. Muazzam kalbini kuşatırı kaflamat derler. Yine ayetik hemen de melan bize bu konu buyuruyor. Bu tabi Suriyeli ayet 14'te. dörtte. Kella benrala kulubim ma keanu melam buyuruyor. Diyor. Kella öyle değil. Yani konu melan onun girişiyor ya. Aksine ran ala kulubim, kalpten reyn oluyor. Reyn nokta. Makanı yüksibun, insan yaptığı işten dolayı, amelden dolayı, günahdan dolayı, insanın gönlünde Rein yani karantı oluşuyor, insanın gönlüne kalbinde. Şimdi bir insanın bedensel sağlığı bozulsa, hastalanan kişi, Olursa, ya da insan bazen beden sağlığı derler de psikolojik olarak yani evham diyelim aşamına biraz evham sahibi olsa insanın bedensel sağlığındaki denge bozulsa yani bedendeki denge bozulursa ne olur bedenimiz savunma gücü vardır bu zayıflar bu zayıflar insan her hastalığa yakalanabilir kardeşim beden direnci kırılıyor o anda Aynen bu ne gibi madde ne ise maneviyatta aynen bu gibi maddeler. Her insanda bir de gönlü vardır, gönül. Bu kalbin içeri manevi kat buna. Gönül budur böyle. İnsanın aslı o gönülde. Bütün mesele gönüldedir. Gönül bu memleketin yani beden memleketinin sultanı paşa gönüldür. Eğer bir şey gönül istediğime tam kesin karar verdi mi, ona beden karşı koyamaz dilemler. Bir söz vardır ya, gönül ferman dinlemez diye. ne gibidir. Bu işi bitirmesem ki gönülde kapta. Her insanın gönlü fıt atean doğuşunda nur gibi şeffaftır, bembeyazdır bir tarafı. Bu aynaya benziyor tasufa göre. Aynaya benzer. Aynanın bir tarafı parlaktır. Nur gibi şeffaftır. Öbür tarafı da karadır, zulmaktır. Yani insanın gönlünün bir yüzü ruha bakıyor, öbür yüzü de nefse bakıyor. İnsan bu işlemlerden üstün oluyor. Medetlerin gönülleri Cam gibi şeffaf, cam gibi. Şimdi karşımıza bir cam olsun, bir de aynı olsun, hangi daha görüntüyü gösterir? Aynı değil ayna. Aslında aynı camdır. Arkasındaki o ne karalık var ya, ne yapıyor? Demek ki daha çok güzel görüntüyü gösterebiliyor böylece. Bu için, eğer bir insanın da, gönlünün de ruhsal tarafı Aynı olan tarafı şeffaf olsa, paslanmasa, lekelenmesine olur. Her insan da gönlü alemin gayba bakar. Her insanın gönlü maddelerinde. İnsan melekleri görür, kabirde görür, her şeyi görür. Niye göremiyoruz? Gönlümüzün aynı yüzü, rusa yüzü günahlara paslanıyor. Hele günümüzde çağımızda, günümüzde Gerçekten işimiz zor Nereye baksak tabi günah oluyor. Ne konuşsa günah oluyor. Haber bir dinlesek yine günah yersen yine görüyorlar. Kansipler, yarışcılar çırpıcı karşımızda böylece. Bunun için bu ne yapıyor? Gönlümüzün ruhsal yönünü, ayna olan yüzünü karartıyor, lekeliyor tabi günah işle oluyor, tam burası kapanıyor. Şimdi bir insanın, demek ki gönlünün aynı olan tarafı, ruhsal yönü, günah işleye, işleye kararsan oluyor, gönlün de doğal dengesi bozuluyor. Nedir gönlün doğal dengesi? Allah sevgisi. Velâ, ela biri sebil lah. Ela zikrillahi tatmini kulu bakması. Ela Allah uyuruyor. Uyanın kullarım ya. Uyan dikkat edin. Haydi kerimede hadis ela geldi mi? Bir dikkat kesmeye gerekiyor. Ya yani buyuruyor abi. Ela buyuruyor? Bir ancak Allah'ın zikriyle cenecallığı. Allah hatırlamak ile. Ne olur? Tatmini kuluyup kalpler tatmin olur, hütmin oluyor. Yani gönlün doğası bu. O zaman böylece. Ama gönlün doğası bozuldu mu ne oluyor? Gün Allah'ı almak istemez artık. Hep Allah'a demek olur mu der, sıkılır. Hep korkmak olur mu? Hep zaman mı der, sıkılır. Neden? Gönlün doğası bozulduğu için Bedenin sağlığı dengesi bozuldu. Hasta. İç daha yok. İç de kapmanmış. Çorbayı misin? İstemem. E şunu hiç istemem. Canım yani ama Alman lazım. İlaç alacak mı tok mesela? İşte aman lazım. E, alsa bile zora yutamaz. Yani ağzına lokma büyür büyür lokma ağzına büyür, onu zor yutar. İşimiresin bunu sıkarkensin. Demek ki gönlünle dengesi bozulunca kul ne yapar? İbadet artık yapamaz. O hale gelir. Gel namaza gidelim. çağrısın koluna girersin. Kırtlanan bahane. Şu şudur, budur, şudur, budur. Haftada bir Cuma'ya camiye gitsin bir nasıl gider? İşi de yoksa bile dışarıda gezin, oturur, bekler. Sigarayı çeker. Orada konuşur, başlar konuşur. Ezan okusun, bekler. Camiye girer, yan oturur. Farzı verdi mi, yani zor farzı sıramı bekler. Hemen dışarı çıkar. Acaba uçağı mı bu adam? İşin var bunun, bakarsın. Hiçbir şey yok Neden? Gönlündeki doğal denge bozulmuş. Allah korusun muhtemelen bak. İnsan gitti, mahvol insan işte. Gitti insan. Şimdi bedenin doğal dengesi bozuluyor sağlık olarak. Beden ne yapıyor? Bedenin savunma sistemi zayıflıyor. Hastada karşı kendi kuramıyor beden. Gönünde denge bozuluğu ne oluyor? Gönlünde de zayıflama oluyor. Ne zayıflıyor? İmanlar zayıflıyor. İman zayıflıyor. Evet Allah der. Allah malı der. İnşallah der. İnşallah der. der. Ama Allah derken Allah'tan gafildir ama. Bir alışkanlık olarak, dil sütmeci olarak bir Allah filan der, der, der. Ama o anda Allah'tan kulu gafildir. Der, der. İşte nasıl bizleri hastalığı koruyan mesela akivarlar vardır. Savunma sistemimizde antikorlar vardır. Bunun gibi demek ki iki şey bizi savunuyor günahlara karşı da iman İkincisi de haya duygusu haya Haya belirice. Hayanın onu dokuz kadınlara verilmiştir. Onu dokuzu. Onu deküre edilebilir. Hatta bir gün birisi rabiatına teklif ediyor evlenmek için teklif ediyor da. Çünkü rabiatın Şehvetin diyor kaçta kaçı kadına verildi, onda dokuzu kadına verildi diyor. Şehvetin fazla, on dokuzu. Peki diyor hayanın kaçta kaçı kadına verildi, onda biri kadına verildi, onda doku onda dokuzu kadına verildi Bak ben diyor bu kadar şehvetin mi diyor, onda diyor kendimi koruyamadım o tarzda. Demek ki adı cemaatimiz. İşte günahlar bu kadar tehlikeli bir şey günahlar ödeyeceğim. Genelde çoğumuz Allah affetme inşallah bir şey günah deyince o günahı önemsemeyiz. Canım günah buna kalsın. Ya da şu küçük günah. şu işte geliyor eğer ısredilirse yani süret yapılırsa küçük günah olmaz. Neden? Çünkü tuğlalarla, taşlarla ne yapmışlar atalarımız? Kale yapmışlar, kale, sur yapmışlar. Tuğlalarla, taşlarla atalar. Küçük bir taşlarla, arada büyük taş koymuşlar, kale yapmışlar böyle şey. Demek ki bir günah gerçekten küçük böyle olsa, ama devamlı yaptıysa ne olur günah? Birike, birike, birike, birike, birike. muazzam büyür, yine kalbi karartır muhtemelen. Kalbi kararamayan insan hayatı ne olur dünyada şimdi? Deler ya filanın kalbi kararmış derler. Yani gönlü onatı sönmüş kararmış derler. Halk arasında bu gerçektir. Gerçek. Bir insanın gönlü manevi olarak karardı mı? Günahlarla birike birike. Kişinin gerçekten gönlü kararır. Ne olur kişi de? Önce gönülde bir darlık başlar. Gönlü darlık. Neden? Gönülün doğasını kaybettiği için gönül burada zorlanıyor. Budur darlık. Bir balık. Mesela diyelim ki, göl balığı, tatusu balığı. Bu balık eğer denize bırakılsın, balığın doğal dengesi bozulur bakma. Onu Allah onun için yaratmıştır. Göl balığı ancak gölü yaşarsa, yüzerse onun doğası dengesi budur. Onun huzuru budur. Böylece. Göl balığı denize gitti mi Yine bozulur. Böyle. Sersemler, aptallaşır böyle. Doğasını kaybeder böylece. İşte insanın da gönlü doğasını kaybettiğinde ne olur? Gönülde itiraz, gönülde. Gönülde bir pişmanlık, bir arayış böyle. Bu nedir? Gönlünün darlığı bu işte. bu budur. Kullanımın gönlünün darlılığı başları gönlü. Mesela ne evliya varsa şöyle evliyalara. Bunların çoğu hep tene yaşamışlar. ıssız yer yaşamışlar. ıssız yerlerde. Hem de dünyada yaşanabileceğin en az sivris yaşamışlar. Ancak bir şey mecbur lazımsa onu almışlar böylece. Hazreti böyle habeşliği biliyorsunuz razı hızlı müezzini. Onun asıl özelliği ilk Müslümanlardan bir de Allah yolunda çok eza çekenlerden Mevla'nın buyuruyor hakkında size Ve uzu fi sebili o şahideki ahenge bakımı yani. Allah buyuruyor. Ve uzu eza alındılar, iki yanımda Hi fi seviyeli, Allah buluyor, benim yolumda, Allah yolunda. Allah bunu şahit ediyor, bakınız. Başka maçak Halil Şam'da, o peygaması Şam'a gelişti oraya, ağır hastalandı. Artık ölüm halinde, o son zaman evlendi. Çok zaman bekle yaşadı, son evlendeki hanım da vardı. Hanım da çok sevmiş hazı bir şeyi, Çünkü sağlamışlar. Hadi bir öleceğini anladı tabii. Garde bir sevini bir açıyor. Allah'ım beni çabuk habine kavuştur. Beni o bekilere karıştır, kavuştur Allah'ım. Dua diyor. Kadın ağlıyor. Abile al. Ben seni ne yapayım? Dünyam karardı benim. Benim bugün bayramım ama diyor. Benim bayramım karartmasa. ben bugün bayramım diyor. Ben Resulullah'a kavuşacağım, ona şey yanıyorum ben diye. Ben Übükre'ye kavuşacağım, Ömer'e kavuşacağım ben. Ben azarı bekliyorum, ne göze bekliyorum. Yalnız diyor hadi biraz bir üzüntüm var. Nedir üzüldüğün şey? Bu dünya malımın hesap nasıl vereceğim acaba diyor, bunu üzülüyorum diyor. Kadın diyor ki, ya abla senin neyin var diyor bir hasır varmış hasır bir leeni ibruyu kandili yani en zorunlu şeylere varmış bunlara üzülüyorum bu dünya mı hesabını sıralayacağımı üzülüyorum bir bir böyle şimdi gönül gönülün doğal dengesine kaynıyor apar gönül tabi gönül daralıyor mu tevamlar gönül buna kabullenmez. edemez gönül kabul elmez. Mesela gözümüze ola bir toz kaçsın, gönlü kabul elmez. Öz yaşırır, maşır, ağır, mağrır. Ne der gözümüze? Ama bunu çıkar benden, kurtar bunu benden der gözümde. Demek gönül de kabul etmiyor bunu. Bir de ne yapıyor? Gönül daralıyor bir Yani dünyalar artık gönül zevk almıyor aslında. Almıyor. İşte sıkıntı bu muhtemelenler. Psikoloji hastalar bundan kaynaklanıyor. Günün darlığı bundan kaynaklıyor Bunalım bundan kaynaklanıyor. Ehem kaynağı bu. Hatta ne oluyor? Zaman göre insan artık yaşamak istemiyor insan. Yani günün darlığına artık kişi dayanamıyor. Malın var mı? Var. Hatta makam mevkii de var kişinin. Uşağı alabiliyor ya öyle yatı olabiliyor kişinin ama gönül daraldır ne oluyor bir an alkali avtıyor kendisini o tatmin etmiyor uyuşturucuya gidiyor fuşa gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor yani artık akıl dışı denge dışı kendine bir uçurma atıyor kendisini avmak için avlayayım diye uyuşturucu alıyor şunu bunu alıyor ama yani tatmin oluyor mu olamazlar. Şimdi gönlün yapısına hep ters bunlar böyle. İşlerin yapılmasına ters bunlar böylece. Ne oluyor burada? Sıkılıyor. Şimdi hemen bize buyuruyor bu konuda daha 124'te burayı. Ve men erdu anzikri ve men kim ki el er rolda anzikri kim beni zikrimden kaçınırsa iyirrur böyle. Yani sır dönemde gider böyle. Arka işte İslam'a, Kur'an'a. Efendim Kur'an böyle diyor. Arka döndü. Ezan okunuyor. Arka döndü gidiyor böylece. Ne acaba bunlar? Böyle ağabey buyuruyor. Fe'ne lehu me'işeten banken? O kimse için muhakkak ki me'işet var, yaşam, yaşam vardır ama bu anken duyuk, Böyle sıkıntılı. Böyle. Evet, bazı mesela televizyonlarda, dizi filmlerinde, şurada burada. işte o rol icabı, onun icabı, orada kadın güler, erkek güler, öyle neşeli, gibi göndürürler. Emin olun yapmacı muhtemelen, yapmacı, sunu, yapay bunlar böyle. İşten gelmez bunlar böylece. Onlar yalnız kalınca nasıl sinirli de onlar. Böyle. Asabi sinirli. En meşhur güya sanatkarlar, en meşhur film sanatkarları, şunlar, şunlar, şunlar, bunlar. ne uyuşucu kullanıyor bunlar? En meşhurları, ünlü, yani istileş şey yapabiliyor. Dünyada her şeyi imkanları var elinde. Hayatı patlamıyor zaten, imanı zaten gitmiş, her şey yapabiliyor. Ama ne oluyor? Oraya gidiyor, buraya gidiyor, her doğru kapasını vuruyor, Olmuyor, olmuyor. Artık ne yapıyor? Uyuşturucu yapamadı. Uyuşturucu, ne, uyuşturucu nedir? Ne, ne, delirmek yani. İnsanı kaybetmek. Bunun için muhtemelenler bela buyuruyor. Kur'an bela buyuruyor. Hadis bela buyuruyor. Yani Allah buyuruyor. Allah Resulü bela buyuruyor. Demek ki kim ki Allah zikrinden ayrılırsa, Kur'an'dan koparsa, İslam'dan koparsa, onun için mutlaka dar, sıkıntılı, buramlı yaşayacak hayat vardır. Böylece. Huzur bulamaz. Kalpte Allah olsun böyle karardı mı, kalbin kararması az evvel demiştim, ama devlete yazılan daha kötü. Ama yazı yazılsa, İnsanın gönlün doğası bozulmasa insan tevbi olarak çabuk sildirebilir. Ama gönlün doğası bozulması ne olur? Bu defa gönül ibadetten zevk almama başlar işte. Gönül ibadetten zevk almama başlar. Gönül yavaş artık günahlar delme başlar. Gönül de ama delme başlar. Hatta ilk defa günah işeceğin kişi günahı zor yapar. Mesela alık hırslı diyelim böylece. Kişi hiç yapmayı bu işi ama çevri uyumuş, ona bunu kış uyumuş. Hırsız yapmaya kalkıyor. Vicdanı durur, gönlü buna karşı gelir, eli geri çeker. Bunu zor yapar böyle. Bir yaptım bunu alış sonra onun için normal olur. Yani fısha bunu göre böyle. Hepsi bunun gibidir böyle. ki ne yapmak gerekiyor? Gönlünü silmek için pasını muhtemelenler? Peygamber Aleyhisselam adetleri 23 yıllık dönemde az saat elhamdülillah her şeyi biz açıklamış. Her şeyi her konuda böyle. bu Aleyhisselam adetleri İtteküllâhe haysi mâkûnteh İtteküllâh Allah'tan korku. Korku Allah'tan. İtteki büyük kökünden geliyor yani sakınmak yani Allah İslamdan sakın Allah'tan korkarak istemem. Hayse ma künd nerede olsan ol hangi halde olursan ol bak nerede olsan ol ve hangi halde olursan ol evinde ol, çarşıda ol, pazarda ol, işinde ol. Yemekte ol, namazda ol, yolda ol. Nerede olsun? Allah'tan kork. Allah'tan gafil olmamak gerekiyor Neden? Allah bizi görüyor, biliyor. Zaten imanın da mesele budur. Burada böyle. Yani bilmemiz gerekiyor ki biz Allah'a göremesek de Allah bizi görüyor, gözetiyor. Rakip, rakip rakip, bırakıp, Allah devamlı Mevla bizi devamlı sürekli, yalnız bizim yani bütün varlıkları, içimizde bütün hücre, zerleri, zerreleri, zerreleri, yani her şeye böyle. Yani gerçekten Allah'ın ilmi akılların tabi çok ötesinde. Akıl ama bunlar maddeler. Düşünün ki, içimizde hücre var, hücreler. Ondan yaratan Kim? Hücreleri o denge düzeni veren kim? Onları bedende yönlendiren kim? Alemlere de böyle. Demek ki bir insan nerede olsa olsun efendim işte plajda mesela Allah koruyacak gitmiş bir mesela Hatem gitmiş. Ne yapacak? Denem, burası bir plaj. Burası başka dünya. dedimi gitti mi Allah orasını görmüyor mu? Allah'ın bilmiyor mu Yani bir insan kabded olsun, rabbim mutadde olsun, camda olsun, yani pirata gidilmez de kazan gitmiş olsa kişi ne gerekiyor? Yine orada kul Allah unutmayacak, Allah'tan korkacak mutlaka. Ve bir seyet hasene temhuha bakınız. Ve bir hasene Hemen de bir şeyi bir haseneyi ekle tabi kulun hem arkasını yap. Şeyiye günah günah yani kul günah işine gerek. Hem arkasından hemen bir hasen yapma gerekiyor. Hemen hasene nedir hasene bir sevap sevap Allah'ın razı olduğu ihlaslı bir ameli salih yapma gerekiyor. Durumuna göre. Mesela müsaitse vakti... Mesela yolda giderken bir yere... Yolda günaha girdi. Abdestli da var. Zamana vakti müsait... Camiden geçiyor. Camiye girer... iki yada namaz kadar kişi böylece. Allah'ın affet böyle. En büyükse budur böylece. Günah gideren bu böylece. Ama bunu yapamadı. Hiç olmazsa yolda... İstiğfar. Ama nedir istiğfar? Allah'ım, bu günahı işledim, işte gözüm kaçtı, dilim kaçtı, işte ne işim hakim alamadım ya Rabbi'ye. Yani kontrolü kaybettim bedende. Yani kul kontrolü kaybetmeyecek mıdır? Kontrolü kaybedildi mi? Neye benzer bu? Arabadaki fren patlamasına benzer. Hatta devsini de bozulduk, edelim Yani arabanın freni patladı, vireysiyonu kilitendi. Kul kontrolü kaybetti. Rampa geliyor. Ne yapacak kul? Demek ki bir insan da eğer bedende kontrolü kaybederse e çok işi böyle diyoruz mesela. Niye bunu şişirsin? Elimde değil işte. Niye kızıp bağırıyorsun? İşte değil işte efendim. kendi hakim değilim. İşte olmuyor. Allah buna kabul etmektedir. Özür olmuyor bu. Kul kontrolü kaybetmeyecek bedeninde. Etmeyecek. E kaybettiği kul bir güneşli diye. Ne yapacak? Ne yapacak? Eğer imanı sönmemişse muhteremler. İmanı çok da ne olur? Hemen iman gücü iman gücü hepsini gösterir. Yani beni yaratan Rabbim var. Belki bunu yazıyorlar. Bu kalbimi karartıyor. Yarın mahşerde Allah bunu bana soracak diye kul ne yapar? İçme olur. İçme olur. bakar. Allah'a Teb'i var eder. E, kelime teb'i getirir. Yoldan mesela. Bağırma, çağıma gerek yok. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bilhassa illallah bunu tam kalbim var. Bu kuvvet oluyor. Şey. La ilahe illallah. Böyle. Yani gönül bu, illallah diyecek gönülü Ömer Şah rəyil Allah Allah Allah Allah Cen 10 kere dedim, 1000 kere dedim, başmadı ne, olmaz berdi şimdi. Kul, evet, bir Allah demenin sahibi çok büyük, İsmi Celal, hatta ismi Azime ne geçiyor belki de. Allah direkhanı bak. Ama kul, o anda Allah dediğine birinci yaşamalı, Allah'ın da bilmeli kul Allah derken yur, Allah derken. Kelime tevhitin olarak kelime tevhitte. Nefi isbadine bakılmanınca. Önce bütün sahiralar yok ediyor. Onlara tahmin gideriyor. La ilahe illallah. <gülüyor> İlla derken ancak ilah Allah diye şahalıyor böyle. Yani Yaradan Allah. Yöneten Mevla mutlaka. bütün malikin Mevla. Bütün alemi yöneten, yönlendir, egemen olan Mevlamız. Allah izin vermese bir yaprak kımıldamaz. Kımıldamaz böyle. Bir zeri kımıldamaz. Böyle. Bakın tam bir egemenlik. Rubiyet. Hatta böyle olmasın alem bozulur gider böyle. Lengrizden bozulur gider böyle. Tam hakimiyet. Hakimiyet. İşte insan böyle anlamını bilerek kişi huzur ile bir defa kerime devri söylerse La ilah illallah derse o kadar şey alıyor ki o anda bunu tartmaya kalkışsalar yerde bunu tartamazlar. Akıl ağır Neden bütün alim kapsıyor ki tamaya hepsini kafsiyamaya böyle kastım Demek ki bir insan kazayla, hata ile kişi bir an kontrolü kaybetti, dersini kaybetti. Hakim olmaya çalışacak. Hakim oldum mu ne yapacağım? Yani? Ona benziyor. Kişi suya düştü. Yemeden şuradan etse kuş suya düştü kişiye vereceğim. Birden beri suya düştü. Bir tabi dağılır suya. Bir be, beynime bir oldu Ne yapacak kişi? Her kişiyi toparlayıp doğru başlıyor. Yani denizden nedir? Tövbe. Tövbe Denize düşen kişinin kıyaya doğru kaçışı böyle, kaçışı kıyaya doğru kaçışı böyle. Yani selamet kıyıda, kubbe kabul ediyor böyle şey. Denize kalsın bomba ölecek böyle Demek ki bir insanda, şu bir meleği eğer kul yaptığı günahında kalırsın ördür, işte boğulacak orada. O gün onu bojayacak kendisi Ne gerekiyor buradan? Kaçmak gerekiyor burada. Tem kuka onu imha ediyor. İşte bu gibi amel-i ne yapıyor? İşlerine günah hem imha ediyor. Tamamen gidiyor eserini. Gönülden yani Burada defteri yazılmıyor. Yazılmasa siliniyor. Ne yapıyor? Gönülden de o günahın lekesini, etkisini gideriyor muhteremlerler. İşte bir insan yani hepimiz tam muhteremler Allah'a seversen hepimizin inşallah. Hepimiz eğer Gerçek tövbe edebilsek, tövbe etmek kolay, estağfurullah. estağfurullah. Üstelikler çok kolay. Eğer hepimiz inşallah, gerçek tövbe edebilsek, nedir tövbe? Tabi YouTube'den gelir ki, reci anlamında Allah dönüş, tabi. Allah dönüş. Ya yani kuşa bakacak ki, nereye gitse, nereye baksa, hepsi bir varlık, geçici varlık, hepsi şey Evde geçici, bedende geçici, her şey geçici. Allah'a dönse, Allah yalvarsa. Demek ki ne yapıyor bu? Gönlündeki günahın lekesini, etkisini gideriyor. Eğer gönül tam temizlenebilse ne olur? O anda gönül birden beri şefkolaştı gönül. Nur gibi olur gönül. Kul bunu fark eder anında. Hemen o anda kulun gönlüne dikkat derler. incelik hal gelir, ku alan başlar. Yani kul tam gönlünü temiz mi? Kul öyle bir hal gelir ki kul şeffaf, nurlanmış kul. Kul bir alana gelir böyle. Ama tatlı tatlı bir ağlama. Yani genelde imana gelen sahabelerin çoğunda hep bu hal olduğunu da derler. Gazet-i Ömer'de bile oldu. Ömer çok çetin diyor böyle. Hazreti Ömer deyince, şeytan kaçar kendisinden ben. O o bile, Hazreti Ömer bile imana geldiği anda peygamberine geldi Ya Resulallah imana cemben. Evet. Peygamberimiz Ya Ömer uzat elini tuttu elini. Yani ki, ya Ömer kul. De bak Ömer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resülühü. Bunu Peygamber'in söylediği muhteremler. Has söyledi. Orada bulunan sahabeler bunu söylediler. Tabi nasıl söylediler? Biz anlayamayız benimlerin söylediği hallerini, feyizlerini, ruhsal hallerini anlayamayız. onu aciz tabii. Evliyi anlayamaz onu bırakın bizleri. Oradaki hal olan hali. Ne oldu acaba anlattı? Ne oldu anlattı? Nere oldu böyle Daha gibi Ömer ki öldürme öldürmeye gidiyor gidiyordu böyle. Suikaste gidiyordu böyle. Aslan başta Allah'tan böyle nasıl Allah başladı böyle ne oldu o anda o kelime şahadet onun gönlünü tamamen temizledi böyle nurlandırdı böyle şeflandırdı rikat hali geldi Allah başladı o ağlamayı tabii tadanlar bilir muhteremler o ağlanın tadını bilir böyle Öyle tatlı bir ağlama böyle tatlı bir ağlama ondaki ağlamadan çıkan gözleşi var ya gözleşi muhteremler. On bir damlası canımı söndürüyor muhteremler. Ya, ya, o gözeci canımı söndürüyor muhteremler. Böyle ağlama bu şekilde böyle. Ne zaman Gönül günahtan arınca dengesini bulunacağı muhteremler. Bu macera olur. Ne evet, işte vardı biz istifa ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız, bu şey yaparız böylece. Ama gönlüde tat olmaz ve tat almaz namaz kılarız gönül bir anlamıyor ki namazdan ama mesela ramazan olur teravih edecek kişi nereye gidiyor e kimin kimin sesi daha güzel kim daha çabuk kıldırıyor geç çareye baştan sağma adet yapma bir şey Allah kılın ne yapsın muhtemelen efendim Tabii daha iyi gene emir dinliyor gene ama kul olgunlaşamıyor. Kul kemal bulamıyor. Ruhsal olgunluk bulamıyor. O durumda ölmek de zor. zor Kabir hayati geçmez o durumda mı böyle. Yani bir insan dünyada olgunlaşamasa işte o kişinin kabiri çok zor. Ruhsal sıkıntı bu işte. bu böyle. Yine Meral bu yerin bize buyuruyor. İnne hasenat yüz ibne haseneler günahı gideriyor. Bu bir sahaba nazlı olmuştu. Namaza gelirken bir farkına işlemişti ama hakkının nazlı olmuştu. Demek ki haseneler ibadete sahablar ne yapıyor? Günah gideriyor. Şimdi biz günümüzün koşullarında ne yapmamız gerekiyor? Kendimize en kolay olan zikre alışmamız gerekiyor kendimize. En kolay Tabi her zaman insan namaz kılamaz her zaman okuyamaz, kişi okuyamaz ama zikrullah her zaman olur her yerde olur her türlü halde olur yani abdetsiz abdetsiz hatta kadınların adet günlerinde cürup halinde bile zikrullah edilebiliyor muhteşem zikrullah her zaman kişi halinde, yıkanacak mı zikrullah halinde onu boş duruz yok yok. Yine Allah zik eder. Yani Allah'ın duramaz. Kul işte o noktaya geldi mi olgunlaşmadı. Yani Allah demeden duramaz. Sabedememek. Gönülden gelmesi, fışkırması gönülden Allah alması kulağı. Yani kadın kadının günlerinde namaz kılamaz, konu okuyamaz. Camiye giremez. Kula okuyamaz, ama oseydi mevlazın zikader dua etse ya, dua Allah şey. Allah der berişler ki, gelin getirir, bunları getirir berişe. Demek ki bunlar ne yapıyor? Bunlar elhamdülillah, bunlar günahları gideriyor bunlar, mahvediyor böyle. Yani gönlde günah izini, zulmetine karanlığında eserinin etkisini gideriyor bunlar berişe. Kalbi temizliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın, günahların dünyadaki bu etkisi bu böyle. Bir de ölüm halinde şimdi, yani günahların birkaç boyuttan incirmesi gerekir günahlarımızın. Bir de ölüm halinde kişi gafil yaşadı, allandı, koştu koşuşurdu. Onu yapma, bunu yapma, şu makama gelmeye, adamı arama, şunlar, koştu kişi, yoruldu zavallı ben şey. Ölüm haline geldi. Müminin ayet 90-100'de Mevlam buyuruyor. Hatta izah cahe ehadehümün mevhütü. Hatta izah cahe ehadehümün mevhütü. Ondan birine ölüm gelip çattığı zaman kimdir o gafillere müşriklere, kafirlere gafillere ölüm gelip çattığı zaman ölüm unutmuş çünkü. Zaten budur gaflet. Gaflet. Ölümü unutmak, bu gafet zaten. Onun dışı ölümü. Ama ölüm, onu unutmuyor muhtemelen. Unutmuyor muhtemelen. İnsan ölümden da, ölüm onu kaşır elinden ağabey. Yani, nedir? İnsan bir av gibi, azaltı avını kaçırmıyor muhtemelen. Kale der ki, şimdi bunlar gafiller, Rabbir ci'un, ne olur Rabbim, Alma ben benim canımı. Beni geri döndür. Ne zaman bunu diyor? Ölüm hale geldi. O anda kul çok şeyleri görmeye başlıyor. Bir de kul ne yapıyor? Günahlarını görüyor o anda. Günahlarını görüyor. Nasıl görüyor günahlarını? Yaptığı günahın türüne göre korkuç hayvanlar şeklinde derimler. Mesela Derelim ki kişi ne yapmış? Böyle köpek gibi saldırgan kişiye böyle. Ona bana çalsın, saldırsın, kavga etsin, dövüşsün. Bu nedir? Gazabiyeden gelen köpek sıfatı deniyor bunlara. Öyle yaptı günah oluyor? Ölü manında kocaman kara köpekler gene saldırıyorlar. Ona göre o dönemler Sinsi günah işlemiş. yılan şeklinde. Sinsi yanlış manada bunu Bunun gibi. Mesela kısır, haset, kurt şeklinde. Yani insan hangi sıfatıyla güneşlemişse o sıfattaki bir hayvan türü ama iri komik olarak kaliteli gelecek. Bakıncaya kul onları görecek ki kocaman, abinen, kapkara kefe ağzına dışını çıkarmış, saldırıyor böyle. Ulanlar, akrepler, canavarlar, şunlar bunlar sağlıyorlar. dediğin Kale, Rabbirciun ne olur Rabbim al hemen beni canımı, beni geri dünya tekrar çevir. Alma hayatımı. Onda buna melekler seni soracaklar. Peki niçin dünya dönmek istiyorsun? Evin yarım, onu mu bitirmek istiyorsun? Geçeyi mi almak istiyorsun? Şunu mu yapmak istiyorsun? Yok. Şunu diye bak. لِأَلِّي عَمَلِي صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Yapamadığım, terk ettiğim ameli salih yapayım, tamamlayayım. Zikâtımı vereyim, kaza namazımı kılayım işte, gideyim, kuran okuyor, okuyor, örneğim, onu yapayım. Bakın, bu dönemler, her insanın sonu böyle noktalanıyor böylece. Sonu böylece. Ülüm hale gelince, hiç kimsenin altına evi yaram gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Evin fayansları yapılacak. Kalabdrı yapılacak efendim işte. Boyası yapılacak, eşiği Şunlar Şunları onlar yapacak. Altına gel, ne geliyor anında? Eyvah! Kulgun alana görünce, onları görünce eyvah! Ne olur Rabbim bana izin ver müsaade et Rabbim. Tekrar ben diye gönder, bana sağlık, sıhhat ver de yeniden başlayayım. Ne yapacaksın? Ameli salih yapayım. Şimdi mesela bizde bir mezara gittiğimiz zaman dayakı gidiyor. En yakını var. Oraya ne götürüyoruz muhtemelen giderken mezara? Kimse sıraya baklama götürmüyor. Bayramda giderken bile bayramda bile kimse anlarsan orada şeker okuyayım götürmüyor. Niye istemiyor onları? Ne istiyor Bir fatihacıydım ben. Bekliyor. Anama bekliyor. Yakınları bekliyorlar. Ah yavrum gelse de gelse de bana bir fatiha okusa Fatiha bir elham. ölen kimseler için var ya bir elham fatiha-i şerif. onlar için dünyayı kaç bin katına değmez. Dünyanın kaç bin kadı bir tarafa, bir fatiha, ihlatı bir tarafa okudan. Gerçek bu işte var. Yani kim gitse gitsin mezara, Kimse lokum pasta götürmüyor. Gidiyor oraya, el açıyor, bir el açıyor. Bir de okuyor, okuyor Demek ki ölenlerin bunu ihtiyacı var. Ölüm olanın kaderi değil yalnız ama. Biz de öleceğiz. Demek ki aynadır bizim başımıza gelecek. Biz de o mesele girdiğimiz zaman ne yapacağız? Aman bana bir fatiha. Aman bana İhlas Aman bana bir şey efeleceğim. İşte mesela bunlar hayattayken unutmamak. O alim unutmamak mutlaka. Çünkü bu bir şans değil. Efendim işte belki bir şans tutar da ben belki kurtulur ölümden. Yok mutlaka. İşte dünya Bakanı bakan Bakalım dünyaya ne ormanda ne marit ne şölde teybik işe kalmamış. Kalmamış. Kabir izin verilir mi? Verilmiyor mu zehirler? Ecele geldi mi? Ağzından kütü bırakmıyor tabi. tabii. Bu değiştirdiğimiz kabire gelelim, kabir hayatına, günahlarımızın etkisine. Peygamberin soralırsa Madethleri her tedrük nefiyim var önce film örtüdenken. Peygamber hesabı esnaf biliyor musunuz? Şu ateği evin işin azir olduğu engeldi. Yani kim Allah aşkına kaçınırsa onun için. Böyle şey vardır. Kâle, Allah ve Allah'ı ve Resulü Alem'e. Deder ki sahabeler, Allah ve bunu peygamber verirler. Kâle, Azâbel Kabri. Bu ayeti Kerem burada. Kabir hakkında nazi oldu. Kabir azabı. Günümüzde bazı artık sapık deme gerekiyor onlara. Kabza azabı haşa, işte yok mu? Şu bu diyorlar abone inancının bir bölümü budur muhteremdir. Eğer bir insan Allah korusun, kabza azabını inkar derse ehl çıkmış oluyor bakınız. Sapıtmış oluyor böyle, böyle. Şu ayda ay ay hakkında altı şey vardır abone ol. Kalp azabı haktır böylece. Aleyh-i Tis Atnatisyonu'na tini -nen. Dediğim şu burası Bir günahkar kabine konduğu zaman, konduğu zaman 99 tane tinin yılan ona saldıracaklar. Konu konusu 99 tane yılan. Yani bu sayıyı neden böyle dokun bu sayıyı bu şekilde böylece eyle tasavu, şu incidir bunlara böylece İnsanın yedi temel günah işleme duyguları vardır. Bunların şübheleri vardır. Bunları saya sayaya sonunu bırakan buraya çıkıyor buraya varıcı. Tabii çok geniş konu bu da bu. Demek ki bir günahkar kimse kabine konul zamanlı oluyor. 99 tane yılan hem bu kişiye saldırıyorlar. Nasıl saldırır? <gülüyor> ya da şu ve Rasulullah ﷺ Ülkemizde ta kabinden kaldırıldığı mahşere gününe kadar yılanlar bunu yapıyorlar, Tırmalıyorlar, ısırıyorlar, yalıyorlar kendisine benzer. Hazır bir yılanlar. Yılanların kimi daha büyük, kimi daha küçük oluyor böyle. Günahların türüne göre böyle. Şey. Şimdi bazı altına gelebilir. Peki ama. İşte biz bunları göremiyoruz. Gelebilir. Şimdi kabir hayatı berza alemi muhtemelinde. Berza alemi, kabir hayatı. dedi berza alemi madde ötesi alem böyle. Kıyamet alemi, aleminde ne olacak? Orası da bedensel maddi alem olacak kıyamette, su ürünce. İkinci su ürünce de İnsanlar karnı kaldığı zamanlar o zaman ne olacak? Yine beden olacak. Yine orada madde alem olacak orada. Ama ölüm ile bu sürü arasında alem, berze alemi burada madde yok. Madde yok burada. Böyle. Çünkü madde olsa eğer bu azapsır beden olsa kolay. Beden zamanla çürür, kurtulur. Hadis'e buyuruyor İlahi yevme yüb Kalbiden kalkacağı güne kadar devam edecek. Buna nedir? Şöyle bir örnek buna verelim muhteremler. Hepiniz tabi başına gelir rüya aleminde. Mesela rüyada kişiye bir kocan yılan saldırır insan rüyasında. Yılan. Bir yılan insana saldırır. Büyük köpek insana saldırır. insana insan kaçma uğraşır, kaçamaz, bağırma, çağırmak ister, şu işler. Hatta o yıla insanı ısır rüyasında. Kişi bu acıyı duyar. Bak, acı duyar böyle. Bağırır, kendime uyanır kişi böyle. Bakar, yara yok. Isır yani kendisini, ama yara yok. Nedir muhteremler bu? Şimdi, rüya nedir? Ölümün kardeşi. Ehul Mevt. Hadise geliyor. Rüya, ölümün kardeşi. Küçük bir örneği rüya aleminde. Bir kimse gerçek rüya gördüğü zamanlar bu rüya ile kabile hayatı az çok bir benzeri taşır bunda bir anda. Taşır Şimdi demek ki insan rüyada yılan görür, nasıl korkar, koşar rüyasında bağırır, uyanır. Uyanır zamanlar hala korkar, titir, ağlar da. Evet rüya görmüşler sevinir Yılan var mı aslında? Yılan aslında maddi yılan yok derimdir. Ama ne var? Yılan etkisi o var. Dedim yılanı amaç nedir? Ruh korkması. Yılan da ruh korkar. O acıyı duyar ruh mu derim ben. Hiçse bunu gib olacak böyle hocam. Açıp baktığın zaman orada yılan görülmek muhtemeldir. Ama ölen kişi görür bunları. Ondan yıkanları görünür. Ne de bunlar onun günahları orada yıkanara dönüştür. Peki ama günahlar nasıl yıkan hayvan olabiliyorlar? Dünya hastalıkları çok mikroplar var. Dünya hastalıkları çoğu, hep mikroplar hastalıklardandır. Mikroplar, hücreler, bakterişinler bunlar. Ne de bunlar hayvan bunlar, canlı hayvan bunlar da böyle. İşte bir mikropl mesela büyütürsün, ne olur koca diye gibi hayvan olur böyle. Demek ki onu yaratan Mevlam ve ne yapıyor? allah Teala Mevlamız günahlarımızı orada yılana dönüştürüyor. Bak, böyle. Dönüştürüyor onlara orada. İşte kabir azabından kurtmak ne gerekiyor? Oraya günahları taşımama gerekiyor. Yani bunun başka bir çıkar yolu yok. Tek bunun şeyi budur. Çözüm budur. Böylece. Oraya günahları taşıma gerekiyor oraya. Böylece. O da aklıma geldi şu anda. Aşağı yukarı herhalde 7-8 yaşlarındayım o zamanlar. Cami hocasında okuma örüldüm. Cami hocasından. Ama gizli tabi. konu Kerim'i bir kutuya koyuyor Böyle gizli olarak camiye gidiyor. Yukarı çıkıyorum. kuran e yukarı koyuyorum. Namaz kılıyoruz. Cema dağılıyor. Yukarı çıkıyoruz ben şey. Hocam rahmetli şey aşağı bakıyor. Kimse var mı? Birisi varsa bekle. Bekle. Bekliyorum orada. Gitti mi? Oturuz ve yavaş böyle. Elhamdülillah Rabbi Alemin Elhamdül Rahim. O arada biri camiye girse Bakıyor kim bu? Eğer tanıcam alsa devam ediyor. Yabancıysa kapıyı muhtemelen. O şartlarda korkmayı öğrendik Bizim işte Bizimleştiğimiz o şartlarda muhtemelen böyle. Din düşmanlığının böyle en azı zamanında böyle. Din düşmanlığının böyle. Bir terör dönemi bir Din düşmanlığı. O dönemi böyle. Allah'a bir gösterim. İlk namazında inşallah. Bir gün bir canınızda var iki namazında. Cami'de. O yüzden Allah'a ben demek sevmiş beni, ama gel sen beraber dedi böyle. Sen geldi dedi beraber. O zaman yine götürücüler, aramalar yoktu bir şey de bazen böyle. Yine gittik, mezarlığa gittik. Harimizde var tabii mezarlık ya böyle. Definden sonra hocam beraber? Şey, beşer bir şey orada kaldık, oturup bir ağacın altında yazındı. Bir de mezarcı vardı mezarcı. Yaşlı bir adam fakat çok saf bir adam. Topluma karışmayan heyvadeden bir kişi. Orada mezar da belediyeden görevli ama alnayken orak işi gire oralmışken sonra böyle. Hep geçen kişi böyle. Cemaatten bir ona sordu. adam köse dedi kendisine. Adem biliyor da öderdi, köse dedi. Sen de bu kadar zamandır burada mezardasın. Burada. Görelim senin bu. Burada bir olağanüstü bir şey gördüm. Burada az konuşurdu. Elime attı. Oh, çok şey gördüm böyle. Bir antın ne gördün? Durdu. Antayın dedi. Bir gün de iki namazını kıldım burada. Kulübesi vardı orada. Ceketimi aldım da giyindim. Tam çıkan kapıyı kilitleyeceğim. Bir jip gel, Araba geldi. Senin mezarcığa benim. Bütün kiral getirmişler. Çabuk mezar kazs, bir kanıcanzi gelecek buraya. Çabuk kazs. Hemen dönmeç, soynum dedi. Alıyor kazmaya alı Tek başına tabii. Acele kazıyor. İki sonra tam dedi mezarı kazın bitirdim dedi. Kütübede gideceğim, mezar canzayı betiyeceğim. Arkamdan bir gürültü oldu arkamdan. Etat duvarı çevrili mezarlık arkadan gülürtü oldu. Dünün baktım dedi, bir deve konvoyu geliyor, deve, sıralakitle deve geliyor. Yüksek duvar, deve duvara çıkıyor böyle dedi, iniyorlar, geliyorlar böyle. Ben şaştım, Allah Allah, buraya deve çıkamaz yani. Bu nasıl bir şey bunlar? Korktum dedi, bakarken baktım dedi, öndeki deveci deve durdurdu ve iki küfe var. İki taraf küfe bağladı böyle. Küfemini aldı mezara boşalttı. Örüm boşalttı. Küfere bağladı gene devresine. Gitti bunları dedi. Ben merak ettim. Acaba ne başladı mezara? Bir gelin baktım dedi. Yılan dedi. Kapkali yalanlar böyle. Kapkali yalanlar. Üst yüce yalanlar böylece. Yalanlar. Ben bunu görünce dedi. O kadar korktum ki yalanlar. Dilim tutuldu. Konuşalım dedi. Dilim tutuldu. İlan verenlerle kesti de böyle, Yıldım kaldım korktum orada böyle. Oturum oraya. konuşayım benim kaldım orada. Baktım biraz sonra cenaze geldi, kadın ölmüş. O gün bile çiçeklerimi getirmişler böyle, o şekilde getiriyorlar. Cemal gelince bu biraz yürek alıyor tabi orada, birazcık daha kenara geliyor, şöyle kalkıyor bu, Baktım ne olacak diyor. Aynen vallahi bak muhterem, şey muhterem Allah mütehessin. İşte, Kadını da indiren mezarı, kadının mezara, kadın mezara kondu anda bütün yılanlar onun saldırıyor, zanafe saldırıyorlar böyle böyle. Saldırıyorlar. Yine korktu ve dedi, geri kaçtımlar böyle. Yani bu hem hadis şerif, hem bu rahmetinin ki boş değil kendisi böyle. Ya Allah dostu kendisi, öyle insanı kendisi, öyle de kendisi o, o zaman o pası. Birin tabii tutuşuyor bunlar böyle. Demek ki günahkar bir insan veda girince ne oluyor? Yılan. Bir söz vardır. Her şeyin yavrusu sevilir ama yılan yavrusu sevilmez el Yani kedi yavrusu, ayı yavrusu hepsi sevilir ama yılan yavrusu sevilmmez el En iğrenç hayvan yılandır. İşte deme günah işleyen kişi ne yapıyor Allah korusun. Yılına hazırla baktım burada. Bir gün Harun Reşit Hazreti, biliyorsunuz Abbasi halifelerinin en para dönüşen kişi. Halife, devletin başkanı kendisi. Yani tek adam ülkede Bağdat'ta. Bunun karışı vardı Behlül Dana isminde. Adında Behlül Dana. Bu da tamın aksine meczup. Ne demek meczup? Cezbeye kapılmış, cezbe. Cezbe çekim. ilahi cezbe var. ilahi cezbe. Ona kapılmış böyle. Yani gönül Allah çekilmiş. Hiçbir şey göremez. Nele mazır Allah demiş. bileme başka bir şey. böyle. diyordu bunda. Meczup isim ve fulü. Yani cezbe anlamına geliyor. Meczup kendisi. Halk buna deli derlemiş. Meczun halk arasında adı. adı Meczun deli an halk arasında. Bir gün... Harun üstiden sarayda gönül daralmış. Sarayda. o dünyanın tek süper gücü, dünyanın tek süper gücü dünyanın her şey emrinde, her şey emrinde. Ama gönlü daralmış sarayda. Yani evet, tabii vezirleri var, di adamları var, şunlar bürokratları var. Aç makinemiz am, içindeki gönlü daralına gitmiyor, sıkıntı, gitmiyor ama. Bana diyor. Behlül Dane'ye bunu getirin diyor. Ona ben konuşayım. Belki benim gönlümü açar beni belki beni diyor. Gidiyorlar bunu getiriyorlar. İşte halife istiyor. Geliyor. Halife çıkarıyor hepsini dışarıya. Onu içeri alıyor. Behlül bana bir nasihatta bulun diyor. Gönlüm daraldı. Bana bir nasihatta bulun bana diyor. Şimdi i̇şte bakıyor da abi ne diyeyim sana? Tabii evli olma başka konuşmaz. Geleyim abi sana diyor. saraya bak diyor. Yaşadığın şu saraya bak. Şu ihtişama bak diyor. Şu ihtişama bak. Eşeğe bak. Yaşadığın şu hayat şartlarına bak. Döneğin camına bir de şu karim mezara bak diyor. Tamam da mezara ampele, bak diyor. Karim Abi ya. Bir de şu mezara bak diyor bak diyor. Ondan senin gibi abi ah, söyledi bak diyor. Arada çok aşı var. Bir aşı ara var. Bu kapatmak lazım onu böyle ama işte çok duygulanıyor. Gönü gidiyor böylece. Ülüm tahtırlayınca arada. Gönü darlaya gidiyor. Behlül biraz devam ediyor böyle diyor. Abi. Aldanma bu saraya. Senin evvelde de çok kimse yaşadılar burada. Hepsi gitti böyle diyor. Bir kervansaray bu diyor. İnsan diyor bir kervandır. Devecidir diyor. Bu bir kervansaraydır böyle. Böyle konan gider kalmadı burada birader diyor. Kimse burada kalmadı abi diyor. Abi gün gelecek mahşerin dikileceksin mahşerde. Kızın güneş altında başlık yanmayak, yanılayak. Teleyeceksin. Bunalacaksın. Sıkılacaksın. Dilin sakacak, Yerin kuruyacak. Allah sana soru soracak. Etrafında var dolguluklar diyor. Kimi sana da fayda olmayacağı böyle diyor. Unut o günü böyle diyor. İşte gerçekten muhteremler unutmamamız gerekir o günlerde böyle. Şey. Yani bir tarafımızda şöyle dünya, böyle bakalım. Hepimiz kendi çapımızda. Evimiz, eşyamızda, yaşandığımıza bakalım. Bir de şerem mezara bir bakalım şöyle. Mezara bakalım. Orada yatanlar var bunda böyle. O mezarlıfta da kimler kimler var ben şahsen seyir mezarları gezmeyi. Hem de yalnız giderim mezara ama. O zaman cek alırım Tek başına giderim böyle. Giderim mezara bakarım. İşte Emreti bilmem kim, bilmem şu, şu, şu, şu böyle. taşın yazmış yazın böyle. Ama ne haberci bir yer altında Ne istiyorlar böyle, Ne istiyorlar? Püşman dışında İşte demek ki ne gerekiyor? Elimde imkan varken Oraya boş elden gitmemen gerekir muhteremdeler. Peki bir insan burada güzel ne olacak kabir? Tabi iki melek gelecek yani, soru sormaya. Nasıl meleklerin şekilleri? insan ameli neyse melekler o şekilde gelecek oraya bakma terimler. İnsanın ameli güzel ise melekler güzel. Sempatik, sevimli melekler İnsan sayın, ah sayın, tanıyım ve bunlara böyle. Kişi onlara uyum sağacak böyle. Ameli güzelsin böyle. Günaki ameli kötüsü ne olacak? Allah'ın canavarı gibi korkuyor. Gerçekler böyle. Ne diyecekler bizlere? Üç tane temel soru. Men Rabbike ve ma dinike ve men nebi yüke. Rabbin kim? Rabbin kim? Ya Rabbin kim? Allah derim Allah derirse muhtemelen o anda ruhun diyebilirse o anda beyin de çalışmıyor ya. Bak, yani burada ezlemek de buna fayda vermiyor mesela bir insan dünyada bir alim olabilir kropos olabilir böyle ama orada beyin çalışmıyor neden insan ölünce beyin de ölüyor hücre de ölüyor ne de buradaki bilgiler birikimler kuyu hafızada beyinde Hücud öldü ama demek ki beyni bir oradan faris yok. Ne gerekiyor? Ruhsal, gönül ruhsal. Ruh ruhsal böyle. Ruhsal. Ruh Allah diye yanmışsa muhtemelen. Ruh Allah diye yanmışsa. Ya. Mevlam diye yanmışsa ruh ne yapacak? Kim sorusu sorsun böylece. Kim Rabbin? Rabbim Allah yiyecek. Ya böyle muhtemelen. Biz gene Peygamber e sordu. Ya Amr ne olacak halin be? Gün gelecek o kapıya gireceksin o kefini giyeceksin metresani gelecek der, soracaklar Ya Amr Rabbin kim diye ne yapıyorsun sonra da? Hasimah durdu Ya Resulallah o anda aklı ben, Hocam gelmede, akıl başkıyor, akıl akıl bağlantımız derimdir hafıza başka akıl başka bir hafıza hafıza beyinle ilgili hafıza, Unutkamdık. Ama akıl başka, Ruh, ruhsal duygu akıl. Evet ya Amer, olacak? Durdu, yarıştı Allah, Allah Benim bir Rabbim var be. benim bir Rabbim var, ben aldırat Allah, Allah derim onlara. Hazreti e de şehit olmadı şehit oldu hem de namazda, tekrar almış sabah namazında tekrar almıştı, namazda bakınız, Abdülaziz'in namazda bir de imam. Yön bende. geçti, tekbir aldı. Allahu ekber dedi. Arkadan o mevcusi köle hanca saldırı, şiş şey eti kendisini. Tam madara gelindi. Asrı bu konuyu biliyormuş. Onda oradaydık bu konu konuşurken hastanede. Hastane eşine, hastane memedem aç oturdu. Bekliyor. Bakalım biz ömer ne yapıştı, biz ne yapıyor bakalım. Tabii onlar bir sahabe, bir veli. Tamam, işte açık onlara vereceğim. İki melek geldi Hazreti Ömer'e soru sormaya işlendi. Ama melekler şeklini verdiler ama korkuyorlar. Gelirler. Ya Ömer, merhabbüke. Nereye geliyorsunuz siz? Arşan geliyoruz. Yani ben dünyanın üstüne buraya girdim. Benim bir Rabbim var ben. Rabbim Allah diyeceğim vereceğim. Melekler tizim var. Korkma. Korkma. İşte demler demek ki eğer Allah aşkı, Allah sevgili ricali ruhumuza işlerse, gönülü işlerse, nasıl büyüyor dünyada? Elimizde olmadan, farkında olmadan, her türlü halk koşullarda, eğer gönlümüzden Allah deme geliyorsa, işte o işlemiş efendim. Yok efendim zoraki oturayım da, Yüz defa Allah diyeyim. zoraki ki sayı çabuk İslam. Allah Allah diyeyim. Sübhanallah, Sübhanallah diyeyim. 30 süre teşbih tamamlandı. Çabuk çabuk. Gönlüne gelecek böylece. Kişi rüyasında kişi Allah diyeyim. Kişi uyanınca rüyasından Allah diyecek. gölden gelecek bu. Allah gelecek böylece. İnsan bayi gelirse ne olacak? Melekler kim kim muhtemelen? Bırak ki Mevlam o mezara ''Ya kabir vesilehü, kuma genişle, genişle.'' Genişle muhtemelen der. Kabir genişleyecek, gözün gördüğü kadar. Yeniden pencere açılacak muhtemelen kabrine böyleyiz. Kim gelecek oraya? Önce yakınları var. Şimdi bir insan öldü mü, dünyada tabi bu duyuruluyor Günümüzde telefonda, serayla, şuna duyuluyor böyle, mesajda duyuluyor böyle bence. O alemde benim, mesajları o alemde var, telefonları o alemde var. Ben Hemen onlara duyuluyor. Öldüğüm birisi duyuluyor onlara. Bak falan ölmüş. Onun yakınları. Mesela anacığı, babası, kardeşleri, şunlar buna geliyorlar şimdi. Ve zaman bekliyorlar. Mesela gelecek. Bakıyorlar ki tamam kardeşleri, yavruları mesajlarına geliyor. Onlar, seviniyor, onlar seviniyorlar. Uğurlayanlar üzülüyor, ağlıyor. Onlar seviniyor şimdi ben diyeceğim. Ona seviniyor şimdi. Onu bekliyorlar. Ama ne yapıyorlar? Kabirdeki sual bitmeden yanaşlayamıyorlar Yasak. Bekliyorlar şimdi. Belekten sual soruyor. Bakınız Allah korusun. Eğer kabirde sorusuna cevap veremezse azal başlıyor. Onlara görüşemiyor. Yasak. Görüşemiyorlar. Ama cevabını verdim mi ne oluyor? Gidemeyekler. Artık rahatsız sebebi artık rahat. Hemen doluyor mesela bunlar. Doluyor böyle. Hele bazı kadın mesela genç ölüyor. yavrusuna belki hiç görmüyor. Doğumda ölmüş. Doymamış yavrusuna. Tabi sarılıyor. Yavrum sen doymadım. Annem, ben sana doyamadım. Anne hemen sana doyamadım diyor. Babası sarılıyor. Yakından sarılıyorlar. Eğer bazı eğiliği ile arası iyiyse bunu bir şey göndermişse sahabe göndermişse onlar da geliyorlar. Geliyorlar. Hem büyük bayram, hem büyük coşku, o gün ona kabe de oluyor işte. Allah ﷻ affetsin. O gün Kabe genişliyor, kabe nurluyor. Bu sebepsiz muhteremler. İşte ölmeyeceğim tek çıkar yol, tek çözüm bu muhteremler. İnşallah günahları arınmak, tövbe etmek, abini çoğaltmak. Allah ﷻ rahmet